Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın Efendimize bir kez daha 8.28 oldu Saatimiz çarşamba sabahında Oktay Demirci bizimle birlikte hoş geldiniz efendim Hoş bulduk günaydın Good morning. Sevgili dinleyiciler günaydın ee, Ve bonjour Bonjour'u da söyleyelim Fahir burada olmasa da e, Fransız ekolünü temsilen Biz de en azından bir bonjour demeyi biliyoruz Fahir kadar Fransızcımız olmasa da Fahir like. başka bir kelime daha biliyor muydu? Ee, biliyor bir iki kelime daha biliyor. Ne biliyor? Ben dün bir tek Mojo öğrenebildim. Sen, sen Fahri ile konuşuyor musun? Pileti piletin mi yapmam mı lazım? Tabii bu bile şey yapamadım. Kendi John söylediğine ben şaşıran Cemil. adam. Cemil Cemil geldi. Efendi. Hoş geldiniz <gülüyor> efendim. <Stülüyor musun>? Jean <gülüyor> Jean Cemil ay diyordum ben de tam diyordum ki ne güzel paylaştınız. Bir gün biriniz geliyor bir gün biriniz geliyor programa diye. Fahir Bey de görüktü. Olur mu? Olur ee, hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Herhalde e, giyinmeniz falan biraz uzun sürdü. Bakıyorum bugün biraz şıksınız çünkü. Evet hakikaten şıksınız Fahir. Kaç bir atkılar falan. Allah Allah dışarıda kar yağmış ne yapayım Kar mı? Kar yağınca yani. sen de blazer giymek zorunda mı kaldın? Ay, kusura bakma yani bizde böyle blazerlar <gülüyor> yani tabi ki bu biraz hastalığın verdiği şey. Bir kere kar değil dışarıda yağan şey Ya dışarıda yağan şey sulu sepkenmişti Sa sulu sepken yağır yağır yağır yağır yağdı bitti herhalde bilmiyorum ama arabanın, yani ne zaman sulu... yağmış sulu sepken ben sabah arabanın camında karları görünce bir sevindim çünkü erik olduğundan sevindim yani, ama kar görünce de biraz korktum şimdi bir bölgede kar yağıyor bir bölgede yağmur yağıyor onu şehir olarak nasıl şey yapıyorsun söylüyorsun? Sulu sepken. olarak söylüyorsun. Yine şey yapın. Yani e, havamız çok güzel. Bakın Amerika'ya. Hiç soğukta değil aslında. Bakayım. Bakın Amerika'ya. Amerika'nın kuzey doğusu. E, ne oldu? Tamam. Fantuş başladı. Fantuşka. E, yine isim vermişler bu kar fırtınasına. Juno. E, Juno. Juno. Juno diye okunuyor galiba bu. E, bu Juno adı verilen fırtına nedeniyle e, özellikle ee, nerelerde? Ee, New York'ta teyit geçmiş gerçi. Hmm. New York'ta işte bir metre kar olacak falan filan diyorlardı. Olmadı şey mı? Diyorlardı. E -e yok. 40 santim mi? Ne kadar okullar? Biraz yağmış. Biraz yağmış. Okullar tatil mi New York'ta? Okullar. Pek çok önlem alındı Pek ama Pek çok dinleyicimiz çünkü bekliyor burada. Haber bekliyor. Biz de New York valiliğinden New York'un valiliği var mı onu bilemeyeceğim Mayer tamam. açıklıyor tamam Yani onu bir şekilde açıklamaları lazım Bence Büyükşehir, tatil olsun. New York Hı -hı. New York bakayım Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi var o zaman Hı -hı. Ama en büyük ilçesi Queens Queens mi şey mi Queens Queens Öyle mi Queens Çok büyük tabi Yüz ölçümü olarak öyle de Yani oylar oradan mı geliyor Yani Queens'u alan New York'a alır gibi aldır bir gibi şey geliyor. var bu arada sevgili dinleyiciler bu oy oranları bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'nin içinde geçtiği süreci iyi analiz etmek için bazı anketler yapmaya başladık. O anketlerimizden bir tanesinin linkini modern sabahlardan paylaşalım. Bir başka linkte Facebook'taki facebook.com slash modern sabahlar sayfasında var. Önemli bir anket. İlerleyen dakikalarda uzun uzun onun sonuçlarını değerlendireceğiz. Evet, değerlendireceğiz. Evet. Tekrar tweetledik zaten. Şimdi e, dün göndermiştik. Dün e, Facebook ve e, Instagram e, dün sabah saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca e, erişim durdu. herkesden özür diliyoruz bunun için. Evet buna rağmen e, araştırmamızı e, kararlıyız. İlerleyen yani, dakikalarda programımızda bu araştırmamızın sonuçlarını da masaya yatıracağız uzmanlar eşliğinde. Ben şu anda sonuçlara bakıyorum. 280 total volts. Total ne demek? Milyon demek. 280 milyon Biliyor oy. 280 T diye mi geçiyor? 280 total yazmış. Tamam an, o zaman 280 işte milyon, milyon milyon demek. Oy demek. O da interneti rahatlıkla kitleyebilecek bir e, katılım oranı. evet, evet. E, sosyal medyayı felç eden bu aksaklığın e, dünkü e, erişim durma hadisesinin e, hacker grubu Lizard Squad tarafından gerçekleştirildiği iddia ediyorum. Güzel de derler Lizard Squad. Danish. E, onu Türkçemize çevirir de ben de şey yapmış olayım Lizard, biraz... Lizard. yani takımı gibi. Sürünğan takımı. Kertenke. E, kertenkele tayfası Kerten gibi. Kerten Team. Anladım. Lizar çok havalı bir şeymiş. Bu ama. ilk kez değil zaten biliyorsunuz. Lizar Sporadan bu ilk numarası değil bu vallahi. İlk numarası değil. Ee, başka çeşit çeşit firmaların şeylerini çökertmiş. Neylerini çökertmiş olabilir? Ee, neyini çökertmiş olabilir? Ee... Çökelek. Aa aa olabilir mi? Anlatır alını... anlatır böyle böyle yapınca böyle böyle yapınca ben direkt... mi diyor? Kopartma olması lazım değil mi ya? Örümcek ağı mesela çökertmez. mesela bazen hani bırakırsın o ağ alıp diye o ağ kendini bırakır bir çökme yapar. Salması. Yani salar. O kendini salar. Çünkü normalde dipçik gibi durması lazım. O böyle salma yaparsa otomatikman a salması olur. Bir de şey olur. diye düşün bir örümcek yapıyor mesela bir a. Evet. Ne yapmak için? Bir tane mesela sinek. Sineği yakalamak için. Oraya gelirse 15 tane sinek ne olur? Çöker. Çöker. Çökme olur. Çöker. Doğru. İşte bunlarda biz launch squat. Yani siz var ya kendi dünyanıza girdiniz. Hiç sormuyorsunuz ki neyin var ben ileri de hastalık diyorum dedim, şey dedim, bir şeyler dedim değil mi burada. Ne oldu? Ne zaman dedin şey ya? Demedin. Duysak, duyduğunu de duymadan yani. geldiniz belki de yani. Yani çocuk şık giyindim dedi sadece. Ya yani şık giyindi değil yani. Şey hastalığı mı? Bir şey söylemiş gibi karşıdakine naz, nazlanma hastalığı. Hayır canım, ileri derecede astım hastası çıktım. <Gülüyor> Sağ gözüm bir de ne çıksın inanır mısınız? Göz tembelliği. Eyvallah. Efendim 3 hiper... sen daha 42 yaşında 42 çok, çok erken ya. Sende Vallahi... de astım hastalığı yok muydu yok? Ben astım hastaydım, hala yaşıyorum Oktay. Ben kimseye söylemiyorum zaten. De erken de teşhis çok önemli astım hastalığında. Ben yani hastalığında benim inancım kimseye söylemezsem ben astımad değilim diye şey yapıyorum. Ben benim o zaman durumum çok iyi. 7 bir gözüm 7 bir gözüm 7.5 miyop ama astım yok. Oktay, hiper, yani yani şu anda hiç bahsetmiyorum. Hiper, hipermetroptan hipermetrop mı var Fahir? Ah okta ileri derecede hipermetrop hastasıyım. Fahir şu anda yani biraz da hikayeni bildiğim için biraz da uh, utanarak biliyorsun. Anneyi hastaneye götürdün. benim de gözlere baksanız ya mı dedin. Valla aslında şöyle oldu. Yani, e... Tablo orada zaten ben de buradan bakayım. <gülüyor> Valla öyle oldu şöyle oldu ee, orada kontroller esnasında. Ee... Baktım ben vallahi hiçbir şey göremiyorum. Özellikle e, sağ gözüme şey öyle bir bakarak oldum. Sen annene kopya vermek için annenin yanına oturdun. O mesafeyi sağlayınca da göremediğini mi fark ettin. Yok ya yani işte hatta ben ondan daha yakında oturuyorum. İşte e, o, doktor bey soruyor işte şu nedir, bu nedir. Ben ilk başta güzel güzel şey yapıyorum. Söyledim Bakayım ben de ona göremiyorum. ona göremiyorum diye Neyse aradan zaman geçti işte biz bir, biraz beklememiz vardı. Doktor böyle. onu anladı mı senin göremediğini ve Hayır. bundan rahatsız olduğunu? Hayır canım. Hı. Biz bir, bir buçuk saat kadar bekliyorduk. O dedim ki ya ben göremiyorum. Ben de muayene mi olsun acaba buraya kadar gelmişken hazır ayağınıza kadar diye. Sonra koşa koşa gidip Beni de bir muayene etseniz diye. Gittim muayene oldum o kadar. İnsan kabullenmek istemiyor değil mi en başta? İlk başta hiç evet, evet. Çok geçmiş olsun Fahir. Ve Oğlar, şöyle devler söyledi, birbirine karışıyor. 3 yıla kadar size... Yakın bakası da gözüküyor diye öyle bir şey de söyledi. Aa, öyle bir şey söyleyebiliyor mu doktorlar? Valla söyleyebiliyor. Belli dedi. Bu, bu göz, göze baktı. Bu göz, göz. gözlükten çıkmış dedi. Hipermetrop yani. kaç numaraymış? Bir, bir buçuk numara olabilir. Hadi canım. Ciddi mi? Evet. İpermetrop, Bizde 80 görme kaybı gibi bir şey. Hipermetrop genelde e, şeyle çıkıyor. Yani bu yaşlarda çıkarsa yaşlılığa bağlı Hıçhıç. olarak çıkıyor demişlerdi. Aynen öyle Hıçhı. Hıçhı bir şey Valla öyle Açıkladım mı bu şekilde Aynen öyle Hatta 60-65 arası Katarak ameliyatımı bile Göz önünde alabilirim Yani öyle söyleyeyim Asimat ne çıktı Asimat ileri derecede çıktı e, Bayağı mı? senin gözlerin için Kariyer planı yapmış Doktor Tabii ya. yani, Çok iyi doktora gitmiş Valla yani Göz gözlükten çıkmış Öyle söyleyeyim çocuklar Moraller Moraller, moraller Fena Benim, Benim göz için Psikiyatriste gitmem lazım ya yani bir de bir anlayışlı bir adam olması Şu lazım. Şu anda Ege sen astigmat hastası olduğun için çita'yı yüksel yükseltiyor. Fark edin bilmiyorum Ay, yani. Hayır gözlük takma konusundaki endişelerimi anlatacağım ve sinirlenmeden beni dinleyecek. Yani gözlük takmak istemiyorum net görmek istiyorum. Lens kullanmak istemiyorum çünkü çok şey. E, Ay ben atıyorum. lens mi kullansam direkt hiç? Direkt gözlükten pas Şimdi... Bak, ee, ben istersen iki kişi gidelim indirim yapar. Şimdi belki öyle grup indirimi olabilir. Siz bu dünyada yenisiniz. Ben e, 11 yaşından beri e, göz bozukluğu yaşayan ve tamam, optik olan biri, optik biri olarak değil. ikinizle de tek tek ilgileneceğim. O yüzden hiç birbirinizin sözünü kesmeden, birbirinizin sıkıntılarını şey yapmadan benim sıkıntım daha öncelikli diye öyle hissetmeyin. Hepinize zaman var. O yüzden önce Ege'nin <gülüyor> psikoloji yani psikiyatriste gitmesini ihtiyacı olduğunu düşündüğünü bir anlayalım. Neden Ege? Çünkü net görmek istiyorum. Gözlük takmak istemiyorum. Aslında tek istediğim şey başkasının gözleri bende olsun. Ama ben kendi gö yani gözlerimin renginden de çok memnunum. Bu gözler kalsın. Lens kullanmayayım. Gözlük takmıyorum. Evet doğru. O zaman psikiyatriste gitmesi, <gülüyor> bunları düşünen bir adamın psikiyatriste gitmesi mantıklı. Hakikaten. Herhangi bir yere sordum mu sen hastanenin girişindeki danışmaya falan filan yoksa bunu kendi kendine mi düşündün? Gözlük konusunda bana psikolojik destek verebilecek bir biriminiz var mı dedi. Aşağıda kantin var dedi kadın. Orada çay içebilirsiniz demişti. Sen psikolog, psikiyatriste ne zaman karar verdin? Siz Az çayını önce çay içerken mi? <gülüyor> Bak konuşma bir hasta Daha var. Ben o sırada karar verdim. Grup indirimi bence de mantıklı. Ben de gitmek istiyorum. Ben direkt geçeyim mi Oktay? Ee, sen direkt geçebilirsin. E yazdı mı sana Fahir Gözlük? Yazdı yazdı canım. Raporum elimde yani. Elinde bir tane şey var yani. O iki var, tane var. göz yuvarlağı olan aynen şey var. abi. Aynen abi. E ne zaman gideceksin alacaksın mı? Alacağım ne yapayım? Almayayım mı? Ben sana şöyle i̇şte bir şey... diyorum alayım mı almayayım mı? Yoksa direkt lense mi geçeyim ne yapayım Oktay? Baş... Çok bir... güzel şimdi gideceksin gözlükçüye. Ondan sonra deneyeceksin falan bir havalı gelecek. Sonra evde o gözlüklere baktıkça Aa, ben niye gözlük takıyorum ya ben daha 42 yaşındayım falan diyerek böyle o aldığın gözlükten de soracaksın. Sonra... Gözlüğü taktığında dünya ne kadar netti çıkarınca ne kadar bulanık her şey diye kafan karışacak. kafan karışacak takınca istemeyeceksin çıkarınca ihtiyacın olacak falan o da insana bir psikolojik yük yaratıyor. Bana soracak olursan git güzel e, hoş bir gözlük al kendine ilk başta bu dünyaya girişin lensli olmasın ha. bir gözlükle bir masraftan şey kaçınmayayım oktay masraftan kaçınabilirsin. Ee, çok da öyle şey yapma. Yani yani e, öyle ince atılmış ne camlar kadar? bilmem neler falan filan. 1 bin liralık falan bir gözlük al. Falan. Onlara pek girme. Ne kadarlık bir şey düşünüyorsun? 2 bin liralık. <gülüyor> Çerçeve dahil mi? Kompli. Ee, bakayım 12 lira e, şimdi senin şeyden gelir SGK öder 12 lirasını çerçevenin. E, camlar da zaten artık ödeme diye bir şey yok. O cam silme şeyi ee, zaten bedava. Onu Kutusunu, Kutusunu falan alırsın zaten. Tek gözlük olacak değil mi? Tek gözlük. Ee, 600-700 liraya bir şey al çerçeve dahil. Oktay 600-700 mi oldu gözlük ya? Ne tabii. yaptın be? E tabii canım yani istersen 2000 2500de de bulabilirsin. Hatta 3 3, 3 a bile bulabilirsin. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda söyleyeyim. morallerim iyice yerle yeksan gideyim Benim ne yapayım? Benim gözlükçüm var. Ben seni ona götürürüm. Ne? Adı Ramazan mı? Murat. <gülüyor> Aa ne kadar güzel. Vallahi çok güzel. Hem de şey ne derler. En güzel gözlüğü verir. O... Galiba psikolojik kısmını da o hallediyor. Ya bir şey soracağım. Ee, senin bu en son aldığın, daha doğrusu tek gözlüğünü aldığın yer mi? Aha. Hayır. <gülüyor> yani sen Ohtayı, bilirsin. Git bir Ohtayı, görüş tabii. Ortayın yüzü ekşiydi. Ben git hiç... bir görüş ama yani çünkü Ege'nin o gözlüğü biliyorsun yamuk. O benim Belki kafamın burnumu yamukluğundan. yamukluğundandır canım. Sen de... Ne alakası var canım? Masanın üstüne koydum en temel test tekniğidir o. Yani gözlük Hayır canım bunun yüzüne gire çıka gire çıka o gözlük. E, Deforme oldu. Şey Ayakkabı varmıştır. gibi düşün bunun ayakkabıları da durduğu zaman böyle duruyor zemin düz olmasına rağmen böyle yana yatık duruyor o zaman ben de bir 16 bin liralık bir gözlük alayım iyi bir gözlükçü burun yamukluğunu fark edip ona göre yamultup verir gözü gözlüğü hayır <gülüyor> yani o yüzden e, yani git bir görüş ama sen yine bir bak başka bizim sen Açık bir camsız gözlük <gülüyor> al ilk önce bir çerçeveyle kendine bir alışabiliyor musun alışamıyor musun bir bak böyle ince gözlük ben mesela ince gözlük aldığıma çok pişmanım ne kadar gözlük almam lazım benim İnce dediğin böyle dar mı dar. yoksa dar yani. göz. Kısık göz, bülüç göz görmesiniz için. Ha, anladım. Ay çocuklar çok, çok zor olmuş şey. vallahi bu Hayır, hastalığın var ya. bu hastalığa yani. düşen bir Neyse diyor. Allah'tan erken teşhiste yani bilmiyorum bilmiyorum bilemiyorum. Böyle çocuklar, bir çocuklar. televizyon seyret gözlük taktıktan sonra bakıyorsun demek ki her şey böyle bir Instagram filtresinin arkasında değilmiş. Bazı yüzler, şeyler netmiş. Ne kadar netmiş. Yazılar ne kadar okunaklıymış falan demeye başlayacaksın. Bir de bir şey soracağım. Hipermetrop gerçekten 1-1,5 bir, bir mu? 1-1,5. Bir, bir e sen peki yakından bir şey okurken fark etmedin mi hiç bunu? Çünkü çok Yakında değil şey o hipermetrop uzak sayılmaz. değil mi ya? Yok. Niye? Uzak, uzak. Uzakta işte. Yakın mı? Nasıl yakın ya? Uzakları yakın eden göz hastalığı diye geçer. Hipermetrop yakını görememek. Allah Allah. Hı -hı. Sen uzağı mı göremiyorsun yakını mı daha temelden başlayalım uzak gözlüğü aldım ben şimdi o da değişik e, anlaşılabilir de sen bak daha direkt soruyorum sen mi, mi? Bak, sen mi siz mi uzak gözlüğü de almadığını biliyoruz bu arada değil mi Ege yani bir gözlük almadığını da biliyoruz <gülüyor> efendim Adan ben, ben olduğundan bakın. gör bakın bu, bunu şey bana şey açıklar mısın şimdi bu belge elimde eksi mi artı mı bakıyorum sağ göz evet. uzak daimi sferik. Artı 0.50 Silindirik Artı 0.75 Korkunç rakamlar seyredim Aks gibi. 160 Oha Buna ne diyeceksin Oktay? Peki buna ne diyeceksin? Bu belge elimde şu anda Daha ilk sen Aks 160'a çıktılarsa Oktay Yani e Bir de şunu tanı Hipermetropi Tamam o zaman yakını göremiyorsun işte sen Fadi'cim Hipermetropi Hipermetropi işte ya Tamam işte Yakını mı göremiyorum? Hay Allah, ben de o neyin yedersen... Sen niye görmediğini de anlarsın. Sen uzak göremediğine mi Ama inanıyordun? Uzak daimi diye yazıyor yanında. <gülüyor> o da haklı. Şimdi... Abi yazıyor işte. Abi bazı şeylerin kavanozların üstünde de domates salça yazıyor. Halbuki domates salçası olması lazım. Yani ona sen bakma, <gülüyor> uzak daimini. Bak hadi, uzak alt orta çizgi. Orta çizgı daim. Ben bunu... Bu belgeleri ben paylaşacağım birazdan. Dinleyicilerim. Uzak daimi iyi ne demek? Uzak Daima daha, daha iyi mi? Demek yani. Bilmiyorum yani. B Bilmiyorum yani. Ama sen hipermetropsun Fahir. Ben onu biliyorum. Yakını görmüyorsun. Sen... Uzak daha iyi mi? Bakayım ne kadardan okuyabiliyorsun? Bakayım şöyle bir... Bakayım. Bak işte, Ha onun yaklaştırınca bozuluyor mu o raporun üzerindeki yazılar, harfler? E, uzakta da okuyamıyorum. Yakında da bozuluyor. Evet. Sen... Hipermetropsun dostum <gülüyor> Yani yakını göremiyorsun Sen nasıl yakını hipermetrop olup Uzağı göremediğini inanıyorsun ya Astimat yüzünden kafası karışıyordu astimat, bir şey astimat abi beni bozan astimat Sen de Ege ile gitsene ya Psik Psikiyatrist işte. yani <gülüyor> acaba bir ondan... şey okuyamıyorum ya Çocuklar bu sağ göz fena Kapat şunu kapat vallahi o, asabım tam, bozuldu tam 70 kapat. Tam 10 yaşındaki programımızı yaptık bugün ha. Vallahi küçük bir deneme değil bu yani bundan sonra böyle. Bu bilgisayarın düğmelerini de küçük küçük yapmışlar. Böyle ha deyince kapatamıyorsun. Neyse bir şarkımızı dinleyelim, leşimizi bulalım sonra devam ederiz. Modern sabahlar. Modern havalar. Modern Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ama siz farkında değilsiniz. İnternetten dinleyen dinleyicilerimiz şu anda... Ne farkında değiliz, yayın devam ediyor falan diyorlardır da... ...normal radyodan dinleyenler bizi duyamıyorlar. Garip bir şekilde podcast'ten dinleyenler de şu anda gece vakti... ...evet devam ediyor program, ne olacak falan diyorlardır. Hı -hı. Ne yapacağımızı şaşırıyor... ...şu anda ben kavram olarak ne yaptığımızı oturtamadım kafamda. O yüzden... Bu radyoculuk Kime bu, Kime seslendiği bizim mi? Evet, yani. abi İnternetten dinleyenlere özel bir yayın... ...internet radyosu muyuz yani Hı -hı. biz şimdi? Valla bu... Iı... Biliyorsunuz bugün bir araştırma, Türkiye'yi sarsacak bir araştırma evet. e, arifesindeyiz. E, o araştırmayı analiz edecek edecektik. Belki de bilmiyorum. Hı, bilmiyorum. Yani belki, de edeceğiz, belki de edeceğiz. E, ama yani bu yayın kesilmesi, e, dikmen bölgesinde tamamen elektriklerin kesilmesi bir e, darbe girişimi mi diye e, aklımıza gelmedi ama dün, başka dün bir dün şey burada değil. konuştuk ya elektrik konusunu, son dönemde gelen yüksek elektrik faturaları konusu konuşulmasının akabinde elektriklerin kesilmesi bence... Manidar ve yani bunun tesadüf olamayacağını düşünüyorum ben. Girişimi bence fazla bildiğin darbe. Darbe, darbe. Okay Çünkü sen anket de bir sonuçları şey da de Darbe mi değil mi? Darbe. darbe. Darbe dedi. Ege darbe mi değil mi? <gülüyor> bence dabbe. Ve dabbe, dabbe dedi. Bir takım iddialar da var. Yani bu kumpası hazırlayanlar bunu da bunu hazırlamışlar. Düşündüler. Şöyle iddialar da var. Diyor ki mesela bir dinleyicimiz yani diyor siz yayına gelmiyorsunuz. Ondan sonra yayın kesildi falan diye yazıyorsunuz buralara demişler. Bu kumpas değil kumpir ee, bu. Bu resmen kumpir diyoruz ve kom, kompil diyoruz. Kompil. Evet kompil. Neyse dedik. ki bunu cevabımız hazır. Bugün gazetesiyle beraber bir fotoğraf çektik stüdyomuzda. Üçümüzün de radyoda olduğunun ispatıdır bu. Hiç podcastleri beklemeye gerek yok. Hemen şimdi insanlar... Belgelerle konuşuyoruz evet Doktor, yani. Lütfen onu paylaş çünkü elimizdeki şu anda tek geçerli kanıt o. evet. Onu hemen gönderiyorum ben. Amca, ben ne bileyim sizin üçünüzün orada olduğunu yayın kesik diye Aa, belki evinize gitmesin. En güzel cevabı en güzel cevabı. Belki kayıt olduğunu düşünüyorlar. Kayıt olduğunu düşünüyorlarsa bugünün gazetesi elimizde ne arıyor? Bir de şimdi biz internet radyo, radyoculuğu <gülüyor> yapıyoruz ya şu anda. Evet. Bize havadan dinleyemediğine göre kimse. Hı hı. Serbest miyiz acaba? Serbest istediğin gibi. Küfürlü mü konuşmak istiyorsun? Ya, serbest dört, deyince dört küfürlü mü? <gülüyor> <gülüyor> Bir dirty talk yapalım mı? Baba deba diye. <gülüyor> Oktay bir Dirty Talk ister misin? Hilal Hanım demiş ki biz dinliyoruz aynen devam demiş. Aynen devam Nereden abi. dinliyormuş hanımefendi? İternetten İnternet dinliyordur. İternetten dinliyordur, dinliyordur, dinliyordur. O zaman haberleri devam edelim. Haberleri ben de devam ilerleyen edelim. dakikalarda zaten bu araştırma konusunu tekrar şu anda 305 Total Vots yazıyor. 305, 305 milyon. milyon demek o Evet. Total 305 milyon, milyon demek. Milyon. 305 bin mi yoksa? 305 milyon. milyon. Peki milyon. sen e, Anadolu Sesi mezunu Total milyon, milyon demek. Milyon mu demek? Milyon. <gülüyor> Tamam. Ben de süper lise, sonradan süper lise oldu ama benim de e, biliyorsunuz. Mesela Crazy Totten, Çılgın Milyoncu. He, oradan Öyle geliyor. <gülüyor> tamam. Öyle. Anladın Anladım, aferin. Şimdi bakalım şöyle. Sevgili, e, çok değerli tiyatro oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu. Evet. Dün yüreçikleri ağızlara getirdi. Aa, ne oldu? Daha e, bir hafta önce buradaydı. 79-80 yaşındaki oyuncu. E, turneye gittiği İzmir'de Oyuncu'nun yaşı e, 79-80 Olabilir e, Tiyatroya gittiği İzmir'de sabah saatlerinde 8'de otele gelen polisler tarafından Efendim asker kacağısınız diyerek Karakola götürüldü Kayhan Yıldızoğlu'nun e, Biliyorsunuz değil mi Kayhan Yıldızoğlu'nu Evet biliyorsunuz biliyorsun. yani, yani, biliyorsun. çok, çok da sevilen bir sanatçı Tabii ki ya, kim? En yaşlı tiyatrocumuz herhalde Yani aktif olarak devam eden En yaşlı oyunculardan bir tanesi Nereden anlatabiliriz? E, ee, Mehmet Ali Erbilleşik'in... E, Yalçın Menteş'in Menteş patronunu oynuyordu. Ee, en, evet, tatlı, kaçıklar, tatlı, tatlı Kaçıklar'da. Tatlı Kaçıklar'da eskilere gittin. Yenilere gelecek olursak <gülüyor> yenilere... da Sel Selena'daki jüri. Valla bayağı yenilere geldi nokta. Yani o... <gülüyor> o da 3-3,5 sene <gülüyor> olabilir. Sene önce evet. Ee, neyse e, asker kaçarsınız diyerek karakola götürüldü. Kayhan Yıldızoğlu'nun bir eli ayağı bir kesilsin şey olsun... Buz gibi. Kalbine de inerdi 80 yaşında adamın ya. Bu yaştan sonra bedelli mi yapacak? Nasıl yani, olacak? Valla asker kaçağı olunca bedelli mi yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Hayda. Yaştan dolayı galiba yaşı ne 80 yaşında adam asker kaçağı diye askerlik yaptırılmıyor. Valla bilmiyorum. At, benim, ne yap? benim askerlik zamanımda vardı öyle. Baba oğul beraber askerlik yapıyorlardı. Sonra oğul kaçtı. Ben babamla aynı yerde durmam mı dedi Aralarında bir husumet mi oldu Onun net olarak bilmiyoruz Neyse Kayan Yıldızoğlu'nu polisler götürdükten sonra Evladım demiş Esprili tabi sinirler bozulduktan sonra Ben İstanbul'un fethi sırasında yaptım askerliğimi Neden bahsediyorsun Hoppa! ya Orada hemen davullar çalmış Şeyler çalmış Orada herkes yarıl yerlerde Ulu ulubatlı Hasan'la devre val Aynen öyle ulubatlı Batlı Hasan'la devre izlemiş Bir gülme krizleri Bir alsap bozulmaları ee, polislerde en nihayetinde kayıtlarda peki bir... o espri karakola gidene kadar bekletmiş mi? Bekletmiş canım ya da en acısı da şey olur daha gelen polisleri bir kere yaptı Ondan sonra yolda arabaya bindiler. Bir daha yaptı. Bir daha yaptı. Karakolay bitti bir, bir daha, bir daha, daha yaptı. yaptı. Amir geldi. geldi amire, amire yaptı. Amir gülmesiyle Amirim beraber. benim bu adam bu daha kaç defa yapacak isterseniz salalım dedi. Ama yani sen de 80 yaşında insanı götür. Beni de götürseler vallahi ben de şey yaparım esprileri ya. Esprileri yapar mısın? Valla esprileri yapın. Ben öyle sinirler bozulduğunda kendimi espriye veriyorum nedense. Benim korktuğum rüyalardan bir tanesi. Siz, siz görüyor musunuz tekrar askere gittiğiniz hiç? Ya ben bayağı bir yaptım ya. Ben rüyamda askerliği. Giriyor musunuz rü Senede bir iki defa Gerçi nasıl senedim, olur efendim? Falan diye, efendim değil Ege bana bir rüyasını anlattı. Bu adamın rüyaları sapık sapık rüyalar. O şüphesiz. Yani sapık derken yani böyle bir erotik değil. Değil o yani anlamda söylemiyorum yani rahatsızlık verecek rahatsız, her türlü rahat, unsur var. Adamın rüyasından ben rahatsız oldum. Ne ne vardı gene? Vallahi burada anlatmak istemiyorum bayağı. <gülüyor> o derece. Yani evet burada anlatılacak bir şey değil. Vallahi ben rüyamda askerliğimi Komple yaptım. Beni bir daha götürüyorlar. Ben bir de sesimi çıkarmıyorum. Baya bir sene daha yapıyorum orada yani. O, o kadar süreyi de yaşadım orada. Hani. Bana açıklamasını an, yaptılar onun. Bir an diye falan değil. Yani bildiğim kalktım gittim eğitimlere gittim oradan döndüm görev verildi görevleri yaptım falan. Vallahi bilgisayar oyunu gibiydi ya. Sizin diploma'da eksik dersiniz varmış rüyasından daha güzeldi ama askerlik. Aa, ben, evet çünkü ya, kaç ben defa. Dedim. Çünkü askerlik satışı... fakültesine döndüm yani. <gülüyor> Oha bizim de eksik ders varmış. O da gireceğiz falan diye. Geç. ben... Onu oldum. gördünüz mü? Ben onu gördüm. Mezun olamamı. Ben, mezun, olamam, ben mezun olamama değil. Mezun olduktan sonra tekrar geri dönüş. Bakın dağılım. Ohtar sen iş? Travmatik etki yaratmadın ya? Valla dolu dolu yaşamıyorsun ben hayatı. Bir, ben sürekli düşüyorum ya. Nereye? İşte yere. Yüksek yerlerden yerlere düşüyorum. Onun dışında hiç ne bir diplomamı almaya gelen var. Ne bir yeniden askere gideceksiniz falan. Artık ne kadar... Yani dolu dolu yaptıysam Evet. Öyle bir şey yok. Aklımda ben onu yaptım. Yani hakkıyla Oktay yaptım falan filan diye. Side yılları. Yani e, okulda da öyle. Oktay Bey siz Side'deydiniz değil mi? Evet, Antalya Side. Antalya -Side ya, Side'de. Turizm jandarması olarak e, coplu asker diye geçer. Elektrik süpürgesiyle yani, geldim. geliyor değil mi? Evet. De, yayınımıza bir daha bir girişim daha mı var diye bak. elektrik süpürgesi de değilmiş o. Matkapmış. Matkapmıştı. Matkapmıştı. Yayınımızı matkaplıyorlar sevgili dinleyiciler. Ozan Bey demiş ki günlük gazete kullanmak biliyorsunuz elimizde gazeteyle bir fotoğrafımızı twitlamıştık. Evet. Günlük gazete kullanmak doğru tavır demiş. Alkışlamış orada. Teşekkür. Teşekkür ee, şey lakin mi? Keş... Emo emoji mi kullanmış? Emo emoji kullanmış. Emoji kullanmış? Emoji kullanmış. Lakin keşke tarihi görünür kılsaydınız diye e, yazmış. Ama ancak ona gidecek şey, orada kadından anlasınlar işte. İşte ben de e, şey diye biz de şey diye. O kadın dediğin çağla şike'li yani. Çağla şike'li ee, görüyorsa manşetlerden takip edelim lütfen bugünün amaçlı. Manşetlerde haberi e, yok. Boşan... Geçiyor yıllar. Boşan... Söyle de matkabı kapat biraz. Boşanma biraz matkabın olmayan... sesini kısabilir miyiz? Boşanma ile ilgili haber ne ya? Gibi baksana. Boşanma nedeni olmayan Çiş Çiş Kerim mi Kerem mi? Demiş. Kerem. Kim o Kerem? Basketbolcu Kerem. Aa, evet ha. ben dün onu okudum dükkanda. Bir yer ofiste e, portakal suyumu od odalı içeyim dedim. Ondan sonra bir boşan şey ne Çağla Hanımı başka bir erkekle fotoğrafları çıkmış da ondan sonra da e beyefendi babamız da falan demiş ki o bizim aile dostumuz bilmem ne zamanında çekilmiş fotoğraflar <Gülüyor> yani. kapatmayacaklar konuyu kapatmayacaklar kapattılar çok Çağ... temiz ayrıldılar evet Çağla Hanımlar popüler figürler Emre Bey'e söylemiyorum bunu yani kapatılmayacak o bu kadar kolay kapanmaması lazım diyor zorluyorlar biz buradan birkaç tane daha maaşı çıkarmamız lazım siz öyle iki barken kimse kimseyi hakaret etmedi şey yapmadı bir çirkefleşme yok bir şey yok zamanında Sibel Canlı Halkan Ural ayrı ne kadar ne olaylar ne olaylar gerekirse kurt adam Vallahi, esprileri. Hakikaten öyle. Fail <gülüyor> <gülüyor> <Hayır, gülüyor> bu arada param için gerekirse kurt adam olurum. Yeleğin çok beğenildi. Adidas'tan ah, e, başta Hilal olmak üzere e, çok cool bulunmuş tebrik ediyoruz demişler. Hakikaten bugün e, bir tık geç kaldın yayına. Yani giyineceğim, Hep şey bu Yelek diye. yüzünden. Yelek yüzünden ama değdi diyoruz. Teşekkürler lütfen diyoruz efendinin. Benim tişörtüme bir şey demişler mi? O, Yeni evet. çünkü. Yok senin abi senin tişörtle benim e, hırkaya bir Gece şey yok. Bu tişörte yattım anlaşılıyor mu? Sen hakikaten onunla yatmış gibisin diyemeyeceğim Yatmışsın direkt gibisin Yattım, yok kardeşim. Ben girdim dün herkes bizim yatakta yatıyordu evde Herkes bizim yatakta yatıyor Bizim evde ne demek Emine Hanım da mı sizin yatakta yatıyordu Alin, Selin, Bürge yatmışlar Ben de onları uyandırmadan elime geçeni koydum Eline geçeni neye koydun üstüne mi Üstüme Ne koydun lan üstüne Sonra sabah gene bir ortalığı çok mermeler olmasın diye. Ne kadar ya, güzel tişörtte yatmışım. Ya, Montumu giyiyorum, giderim yayınımı abi. Sonuçta yani Aa. yayıncılık bu. Ne kadar güzel ya. Bir kelime nasıl değiştiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Davulcu bir de şey yapmadı. Amerika'nın Nebraska eyaletindeki bölgesel havaalanını biliyorsunuz. Nebraska ne bulunmaz ve eşin. Düm -düm Cynthia Anderson'ı biliyorsunuz. Kudüm çaldı. <gülüyor> Cynthia Anderson'ı biliyorsunuz. Biliyoruz. Cynthia Anderson'ı. Parantez içinde kaç? 32, 42. 50. 4, 5. 6. 6 olacaktı. <gülüyor> Doberman cinsi yavru köpeği nereye sokmak istemiş olabilir <gülüyor> havaalanında? Lütfen <gülüyor> söz Doberman. <gülüyor> Doberman. Doberman. <gülüyor> Doberman. Çünkü ne biraz kadar öyle şey Doğru. yapılır. Ee, köpeği nereye sokmak istemiş havaalanında? Nereye sokmak istemiş Whip? olabilir? VIP. Lounge'a. Lounge. Havaalanında en çok ne olur? X-Ray'e. Duty Free. Duty Free. Dütifiriye mi? Havaalanına niye gidilir? Dütifiri için. Dütifiriye gidilir. Tamam. Bir başka sebep nedir? X sireyden geçmek için. Daha büyük bir için. sebep. Tamam o da bir sebep. Uçak evet. mı? Uçak. Evet. <gülüyor> uçağı sokmak istemiş. E, zaten sokuluyor. Sokuluyor evet. Ama, Ama doubleman sokuluyor mu? Nebraska eyalet yasalarına göre. Doberman. E, sadece 8 haftadan büyük köpekler uçağa alınabildiği için. Bu, bu kadar da yavrı. Bu da yavrı. E, kaç haftalık olduğunu nereden biliyorlar? Yavrı. Yavrıda şey ya ya, yani sen bir yavrunun 7 haftalık mı 8 haftalık mı olduğunu ayırt edebiliyorsun. 8. haftadan bilim. sonra Nebraska'daki Dobermanlar e, şey olur fire Yetişkin kıvamına geçer. Bıyıkları çıkıyor. Keşke büyük yazdırsaymış. Evet hakikaten askerlikten de yırtardı Doberman. Ee, maalesef demişler. Alamayız efendim. Nine demişler Oktay. Maalesef demezler Nebraska'da. nine derler. <gülüyor> Dabberman'ınızı alamayız demişler. Onun bir ismi var diye birinci dakikada bu gerilim buradan çıkıyor. Dabberman, Dabberman, Dabberman. Ondan sonra e, kadın bunun üzerine havaalanındaki... Kadın değil. Cynthia mı? <gülüyor> Cynthia. Sevgili Cynthia. Dişi birey veya. <gülüyor> veya dişi birey. <gülüyor> <gülüyor> ee, Cynthia... Dişi birey hani... parantez içi 56. Bunun üzerine havaalanındaki tuvalette köpeği... <gülüyor> efendim... Hemsilmiş. Efendim... Ne yapmış? Vallahi boğmuş. haberin son cümlesini okumamıştım ben ya. Böyle. Oktay, kötü bir şeyse hiç söyleme. Kötü bir şey çok boğmuş mu köpeği? Şu anda bana o kadar şey bakıyorsunuz. <gülüyor> ne yapmış köpeği Üzmek istemiyorum dinleyicilerimiz. Vallahi boğmuş ya. Manyak şu mıymış var? o ya? Manyak... Alsma alsalarmış esas kad... köpeği alsalarmış kadından kurtarsalarmış. Nasıl götüleyemeyeceğim. Elbisi boayı. Bütün hayat enerjim gitti Vallahi emi gitti ya, emizledi bitti Esas psik... hipermetro oktaymış Gözünün önündeki haberi okuyamadı. Ay ben bari başka bir haber vereyim de ağzımızda Merdi bir, bir kekrem atla gitmeyelim. Ne oluyor mi? herkes bana yükleniyor ya Zeynep Hanım bence gidip biraz daha uyu Oktay Bey demiş. Beyim gözler mi? Bülüç. bülüç göz mü çıkmışım Hı. olabilir? Kusura bakma sen de Tişörtümle bir Tişörtümle ilgili bir şey demiş mi Zeynep Hanım? Bence şöyle olsun Ege'nin tişörtünü Oktay giysin gitsin biraz yatsın uyusun. <gülüyor> Çünkü yatak tişörtü Ege ne giyecek? Ege, Ege. Aslında e, Ege şöyle bir burkan. açıklamayı da yapayım yatak tişörtü değil de dün gece bununla yatıldı. Yani hani normalde. Ben Şimdi biraz kaliteli. Bir sen tişört. eski kıyafetlerini giyiyorsun yatarken yoksa? Tabii eski ayakkabıları var ya onu falan giyip yatıyorum. Senin <gülüyor> <gülüyor> kalan var ya bir tane? 82 senedir giydiği ayakkabılar. 82-83 senediler Ne oldu ha? Fahri, sen bir, şey anla, bir şey anlatacak. Bir kekremsi bir şeyle gitmeyelim dedim de. Happy Birthday'den daha güzel bir şey var mı? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyot burası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Türkiye'yi sarsacak bir araştırmaya dün e, başladık. Ve şu andaki hesaba göre 317 milyon kişiyle yüz yüze yapılmış bir anket sonucunu paylaşacağız sizlerle. E, seçim harifesindeyiz seçime doğru giderken aslında e, sokakların vatandaşın nabzını tutmak önemli. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz bu konuda. Evet. E, eğilimleri ölçeceğiz önümüzdeki günlerde de araştırmalarımız devam edecek. İsterse Oktay önünde portatif bilgisayarın açıksa artık şu dakikadan sonra oy verme işlemlerini durdurabiliriz. Gerçi onu yapamadığımızdan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya vardır ee, belki düğmesi vardır kenarda Hayır ama. şey oylama devam etsin bence ee, Ara ara e, uzmanlar gelecekti bugün Tam ee, sandıklar açılmamış gibi olacak e, o zaman Onlar da gelemedi zaten e, Uzmanlar gelinceye kadar isterseniz e, Bu araçlar omuzdursun ama bugün itibariyle Şunu sormuştuk dün e, Sevgili dinleyicilerimize e, Anketimize katılmak ister misiniz? Aslında Sorumlu. kritik bir, yani bir anket, soru. Çok bir ankete bir soru. başlamanın bence en temel yani bu e, sorulabilecek başka bir e, soru yok. İlk etapta ankette çünkü bazı anketler istemsiz. Hemen soruyorlar. Yani soruyorlar. Cartrurt. Beyaz eşyanız var mı? Beyaz falan eşyanız. Falan filan diye. Çamaşır makineniz var mı? Bulaşık makineniz var mı? Bu tür sorular soruluyor. Önemli olan ilk başta Rıza. Rıza. Rıza konusunda Cuma günü konuşacağız. Evet. Ee, ok evet. O şekilde düşündük biz tamamen bunları düşündük. Anketimize katılmak ister misiniz dedik ve alta yazdık. Hiç Seçenek... Yönlendirici bir şey diyor ki yok. Yani. yok hayır. Anketimize katılmak ister misiniz? Katılanlar süperdir falan gibi böyle bir. Çünkü anketin yönlendirmemesi tam doğru cevabı almamız için önemli güzel kurgulanması lazım. E, açıklayabiliyoruz. Bu dakikaya kadar bugün e, ekranlarımıza e, pasta dilimi olarak yansıttık e, oranları. Ama tabii üzerine kim neye oy verdi, yüzde kaç hangisi olduğunu üzerine ayrıntı yazmadan. Grafiklerle, anlat, grafiklerle anlattık. E, i̇sterseniz artık o yazıları getirelim izin verirseniz. Ekrandan Getir, getirelim. Getiriyorum evet, ben ekrana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sesini evet. Kesmiş. İşte seçeneklerden. E, seçeneklerimiz neydi? Bir ee, okuyalım ilk önce. Evet, Anketimize katılmak ister misiniz, misiniz diye sorduk. Evet isterim. Hayır istemem biraz isterim ve CHP 4 e, seçeneğimiz vardı e, Bunlardan Evet şu anda da ekranlarda e, görüyorsunuz zaten. Dinleyicilerimizle ee, Facebook sayfamızdan facebook.com slash sabahlardan bu linki görebilirler. Onlar da e, sonuçları an be an ekranlarından takip edebilirler. Şu anda 318 milyon oy e, Kullanıldı. ben canlı ekranda bakıyorum. 318 ee, milyonu nereden çıkardılar yani varsa 18, total İngilizce total yazıyor, milyon, milyon demektir. demektir. Evet. E, ve sonuçlar şu anda görülüyor. Evet isterim diyenler %50. Yani yüz yaklaşık 160 milyon oy. Yaklaşık söylüyorum tabii bunları. Yani 159 milyon vermişiniz. Oktay ben yani net rakam vermek gerekirse 159 milyon oy evet isterim diyor. Bu da aslında Hayır, 1 milyon arttı o. Son saniye geçmesinde. Son saniye 159 buçuk milyon oy. Evet. İnsanların hala demokrasi ye ne kadar bağlı olduğunu gösterecek. Neye bağlı olduğunu? Oy vererek neye bağlı demokrasiye, olduğunu, pardon. Evet doğru kullanalım. Katılımcı demokrasiye. Şu anda 161 milyonu bulduk. 160 milyon. Hızla, mi? Evet ee, hızla artıyor. Artıyor. E, Oktay oy verme işlemini durdursak mı? Ne yapsak? Çünkü sürekli veriler değişiyor. Ama bu gidişat kolay kolay da değişmez. E, programımızın son 10 dakikasına girdik. 10 dakikada artık değişmez. E, oy oy vermeye... sayısı değişir de oranlar değişmez büyük ihtimalle. Çok emin olmamak lazım. Oy vermeyen çünkü e, ikinci ve kararsız üçüncü sırada... Kararsız kesim var değil mi? Sonuçta bir evet, kararsız, kesim, bir kararsız var. kesim var. Ve biraz İsterim'in güçlü olduğu bölgelerden henüz oylar gelmedi. E, i̇kinci sırada CHP 77 milyon or almış değerlendireceğiz. uzun uzun konuşmak tepki lazım tepki oyları mı Oktay? tepki oyları olabilir mi? tepki oyları olabilir ee, CHP... kararsız seçmen mi tepki oyları mı? CHP'nin stratejileri bizim anketimize bu şekilde yansımış olabilir ee, bunu uzun uzun tartışacağız Valla, kararsız sıra... seçmen biraz isterim mi acaba? Çünkü isteyip istemediğinden emin değil ve ciddi bir kararsız seçmen oranı var benim yaptığım analizlere göre. Analizimde başımı çevirerek yapıyorum. E, 64 milyon oy %20 gibi bir oran. Yani her 5 kişiden birisi biraz istiyor. Biraz istiyor. Biraz? Yani bildiğin kararsız seçmen. Kararsız seçmen ama e, ankete katılmış olan. Evet, evet ankete katılan kararsızlar ama bu Türkiye'nin profilini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Gösteriyor e, biraz isterim e, diyen ve o bölgelerden şu anda daha e, son bilgiler gelmedi. Oldu. O yüzden e, bu ikinci Üçüncü sıra yer değişikliği olabilir ve e, artmaya devam ediyor ben oyları da e, gözümle takip ediyorum. 320 milyonu geçtik. E, Aslında şey e, mi yapsaydık? milyon oldu. Yani bil asistlerimin karşılığına e, bir de pek istemem gibi. Hayır istemem. Biraz istemin biraz daha şey olan pek istemem. Yani bil asistlerimin çünkü istememesi ya. de var orada. Tabii ki yani, detaylandırılabilir Ege. Yani e, bu da anketler yeni başladı. Bence e şu anda partiler zaten e, Bilas isterim diyen seçmeni evet isterim dedirtecek bir strateji geliştirmeni lazım. Niye bu adamlar Bilas istiyor? Evet. Demek ki hiç e, anket yoksa hiç istemeyecek adam. Çok tepki oyları diyorsun. O, ona anladığım ben, kadarıyla. O... Tepki oyu, bence de tepki oyu. Onu ben e, şöyle aslında tanımlıyorum. E, küskünler diye bir grup var. Küskünler grubu. Anketimize katılmak ister misiniz sorusuna e, küskünler bu kez katılmışlar e, ve hayır istemem demişler. 17 Yaklaşık 17 milyon hiç de azımsanmayacak bir e, sayı %5'e e denk denk geliyor. Ve... Şöyle söyleyeyim hani mesela üniversite sınavına girdiğinde bir soru hani sizi binlerce kişinin önüne geçiriyor. Burada da gerçekten bu oy oranı. Bir oy her şeyi değiştiriyor. Her şey. E, bu 17 milyon oyun çok iyi okunması lazım hayır istemem diyenlerin e, %5 seviyelerinde şu anda bu grup kazanılabilir bir grup yani hayır istemem derken bile dolaylı olarak aslında ankete katılmış oluyor yani e, bir kişi hayır istemem e, pardon bir kişi evet hayır istemem diyorsa bence 55 kişi de Rakamları buradan ulaştım. Hayır istemem demesine rağmen tıklamıyor orayı. Biliyorsunuz hatırlarsınız onu. Bu hayır istemem küskünler dediğim gruba daha önce Şerif Maldin içerlekler diye bir tanım yapmıştı. Evet. evet, evet Tarhaner'den evet. miydi ya? Hangisiydi? 60 seçimlerinde mi diyorsun? Evet. <gülüyor> o tarihlerden birinde. Ama yani bu bu da anketimizin başarılı olduğunu gösteriyor. Yani %5 katılım yani, çok. Ki... 17 milyon katılım var abi. Yani ben bu hayır istememcileri çok önemsiyorum. Ee, orada şey olsaydı belki daha yüksek olacaktı cevaplar. Hayır istemez diye bir seçenek olsaydı. Yani o tepkiyi de tabii. daha net ortaya koyulurdu. Yani, onlar içerlekler değil, onlar e, tavırlılar oluyor o zaman. Evet. Işte yani yani. Biraz çünkü orada şey de var. E, öfke de var. Şey tavır de var. tavır da var, öfke de var. E, her şey var. Şimdi tabii çoğunluk 163 milyon evet isterim diyor. Hayır. Bir de buna bakmak lazım. Yani e, şimdi tamam biz hep e, azınlık diye bahsettiğimiz yani onlardan bahsediyoruz azınlık ama. azınlık politikalarına. Azınlıklardan ama yani bir de. Evet, ruhban okuluna bağlayacaksın yani. benim anladığım kadarıyla Oktay. Ruhban okulu mu? Ee, evet isterim diyenleri, diyenleri de kimse cepte görmesin yani. Tabii. Çünkü evet isterim. Tamam sonra bir şey yoksa bir isterim olur. Bir, bir sonrakinde ondan sonra da istemez baktıkça, kalsın olur. İstemez kalsın olur. Şebir. Oktay e, burada hakikaten ruhban okulu konusunu açmanda çok yerinde bir tespit. Eee ne <gülüyor> yani iyi takip edenler herhalde e, anlaşılmıştır. Anlamışlardır. Ee, anlamışlardır. Ruhban okulu konusunun nasıl açıldığını. Evet, e, ne diyorsun ruhban okulunun açılmasının bu ankete yansıması? Ne, yani ne o, da tabii, o da tabii o e, da bu ankete katılmayı arttıran unsurlardan evet. bir tanesi olarak görüyorum. Ege'nin burada bir tespiti var. Açılım e, politikalarıyla ilgili olarak e, diyor Ege. Açılım mı diyorsun? Bu anketin açılımı mı? Neyin açılımı Genel açılım diyorum. Genel bir açılım diyor. Sen ne Baketler diyorsun? Paketler açıklanacak. Bakın, Şimdi onların etkilerini biz e, haftalarda göreceğiz ama bu %51 blok evet isterim diyen bloğu e, kimse cepte görmesin. Ben onu ben, tekrar aynen. söyleyeyim. Paketin açılmasının e, söylentisi bile e, Biraz İsterim'i nasıl etkilemiş Art fark etmişsinizdir. Evet, yani evet. %21'e şu anda çıktı. 69 e, milyon oyla. E, şu an, an, e, an be an değişiyor. Oktay yani, an be an değişiyor. Şu anda CHP ile Bilaz İsterim arasında evet. %2'lik bir fark, fark var. Yani, evet. E, bölgelerden sonuçlar geldikçe e, evet. değişe, değişebiliriz. Önümüzdeki evet. günler tabii. Yani sandığa yaklaştıkça. Şimdi baktığımız zaman kıyı bölgeler ve iç bölgeler. İsterseniz onun, onun grafiğini bir yansıtalım. Kıyı bölgelerde biliyorsunuz e, gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak genelde, Ankara bölgesinden Ankara bölgesi ee, genelde işte kıyı bölgelerde dağların paralel uzanmasının da etkisi var. Ee, CHP'nin peki %24 oy almasına ne diyorsunuz bu ankette? Çünkü anketimize katılmak ister misiniz diye sorduk ve CHP %24'ü CHP dediler. 78 milyon oyla e, yani ben e, anketimize katılmak isteyenlerin e, CHP'yi yine Muhalefette bıraktığını anlıyorum. Ben de. Bu, evet, bu. E, evet şunu görüyorum. Şu anda zaten... Sonuçlardan. Hatta sondaki... niye CHP dediklerini de bilmediğimi... Çünkü anketimize katılmak ister misiniz diye bir soruya CHP Orada iki gece. görüş var biliyorsun. Bir tanesi diğer seçenekler hiçbirine vermek istemiyorum diyor, ve diyor. çaresizlikten veriyorum Hı -hı. Bir yan var bir taraftan. Bir taraftan da gerçekten e, CHP'ye düşün... inanan... Tabii oyları iyi tabii ki. ayırmak lazım. E, iyi ayırmak. Yani, yani bu da tabii ki CHP'nin. Oktay işi. hocam. E, e, yarın şirin değil. gündem günü. Şirin gündemde e, bence bu konunun enine boyuna e, daha derinlemesine, daha iyi analizlerle, daha iyi grafiklerle daha kalite e, grafiklerle daha değil, kalite Fahir. grafiklerle. Benim, benim arkadaşları şey var. Bugün e, uzmanlar gelecekti gelmedi. Adobe var. Adobe onu Adobe'de yapabiliriz. Adobe'de yapalım o zaman. Acaba Rıf. dışarıda o matkap kullanan kişi mi? ona mı soracaktık? Uzmanlar gelecek çünkü bu analiz edecek falan dediler. O da bir uzman ama. Ya Türkiye'de zaten uzman dediğin konu açılsın 15 dakikada uzman. işte gördük Yunanistan uzmanı doldu etraf. Kim ne ara Yunanistan'ı <gülüyor> o kadar takip etti ben bilmiyorum ya. Ne olur yani, sen. Hı, LAK diye analizi yaptılar çıktılar piyasaya. <gülüyor> Ya analiz bir şeydir, yaşam şeklidir. Ege. Yani illa. E... analiz adam. Finansal yani. analiz tık tık tık dediğin şey. Tık tık tık analizini yapıyor. Tık hazır tık analizi cepte. Verileri giriyorsun. Tak diyeç. Bilgisayar programı gibi, gibi düşün. Doğru. Tiyatri analiz bilgisayar programı. Bunun aplikasyonları da yakında çıkacak. Analiz bizim işimiz diyor adam. Burada burada e, herkesin kendini çıkarması gereken şeyler var. Yani Dersler dört seçenekli var. bir e, anketti bu, bir araştırmaydı. çünkü. Şu anda bakıyorum 334 milyon oya ulaştı ki oya bu ulaştı ki hiç bu... de tam nüfusunun... yani 5 katı neredeyse yani kadarıyla ne kadar, kadar istekli. Demek ki dünyanın da gözü Türkiye'de bu ankette. Tabii. Evet. Yani biz için bazı bütün ülkeler bizi... Türkiye dışından da var katılı. İsterseniz onu da yansıtalım. Faruk sen konuşmaya oh. devam et. Çık. Sen devam et Elçiliklerden mi oy kullanma? Hayır, ne diyorsun hocam bu elçiliklerdeki yurt dışındaki vatandaşların ne oyları olabilir? Şimdi Onlar tepki mi şu... oyu, oyu mu olabilir o? Burada şöyle bir hata yapıldı bence. Yaptık hep beraber yaptık. Burada sadece tek dilde olması aslında evet. biraz Ana dile geleceksin sen o durumda nasıl ruh panokunda geldiysem evet ana dil konusuna giriyorsunuz. Ana dilde eğitim diyorsunuz. Ee, yani onu birkaç dilde yazmamız lazım bence. Yani bu araştırmanın aynısını. Çünkü yes sir I can bugi yazacak mesela. Mesela, mesela Aşır, şu anda aklına an. gelen şeyden bahsediyorsan. Evet yani hmm. bu seçime doğru çerçeve daha netleşecek Biz bu araştırmaları yapmaya devam edeceğiz çünkü çok kolay. Ee, hakikaten bu stroopol nokta kullanmak. O yüzden önümüzdeki günlerde nabız tutmaya devam edeceğiz modern sabahlarda tabii ki analizlerimiz de devam edecek. Pafantesi günleri. Sevgili <gülüyor> <gülüyor> isterseniz ne yapalım? Yarın, yarın yarışma yapıyoruz. Ee, Hı -hı. 31 Ocak biliyorsunuz. Radyomuzun Aa, 20. yaşına girdiği gün. 20. yaşına doldurduğu gün. Evet, 20. 20'den yılında... bitip 21'den gün aldı Doğru kaç mum üflenecek yani bir pasta Olsan üzerinde y kaç mum olmasını ister 3.5 mum olabilir 3.5 mum, mum e <gülüyor> Gelecek o yüzden yarın ve Cuma günü davetiyeler vereceğiz bu partiyi Dinleyicilerimize Güzel geçsin çarşamba gününüz hoşçakalın sevgili sağ Gün mükemmel bir gün olacak